Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aman efendim günaydın, hayırlı bayramlar Günaydın Günaydın, günaydın. sevgili dinleyiciler size de Tabi radyoların başında olan varsa ama şu an için hani onu da söylemek lazım Hiç kimsenin beklemediği bir şey Bu 9 günlük bir sürpriz bayram tatili ee, Oktay Bey biraz, o bekleniyordu ya. O bekleniyordu da işte yani bu kadar büyük olduğunu ben tahmin etmemiştim. Tahmin etmemiştin değil mi? Köprü trafiği falan köprü köprü? onları bir onlar bile tatilde yani. Yani şöyle söyleyeyim Fahim. Öncelikle sevgili diniciler günaydın. Arife Eşekleri özel programıyla Programımıza... karşınızdayız. <gülüyor> evet, onu söylemiyordum. Ee, bu sabah. Ee, yarın bayram eşekleri programı olacak mı olacak olmayacak mı, mı? olursa e, radyodan mı olacak yoksa başka bir yerden mi olacak onu e, henüz bilmiyoruz ama kesin onu olan bir şey var zaman diyebilir miyiz oktay onu zaman gösterecek kesin olan bir şey var bugün Arife günü e, daha doğrusu Arife Neydi ya bizim o özel programımızın ismi? Arife Eşekleri. Arife Eşekleri mi? Arife Günü özel programı eşekleri mi? Yok Arife Eşekleri. Arife Eşekleri özel Bayrama denk geldiği zaman da Bayram Eşekleri özel programı. Bayram oldu. Eşekleri, Arife Eşekleri diye iki ayrılır bu eşekler ama aynı eşekler kullanılmasına özen gösterilir. Ee, o yüzden bugün karşınızdayız. Ve güzel de bir program olacağı benzer. Evet lezzetli Oktay. Lezzetli, lezzetli bir, bir modern sabahları olacağı benzer. Zira neden sevgili dinleyiciler? Hakikaten yani radyomuza da bayram gelmiş. Uzun süredir devam eden. inşaat bitmiş. Efendime söyleyeyim yeni lavabolarımız hizmete girmiş. Yani şey diye dolanmıyoruz ortalıkta. Bu insanlar... Ne yapacak artık bu noktadan sonra? Nereye, nereye? nereye şey? Valla hakikaten en büyük yapacağım? sıkıntılarımız yani, buydu. Onu biliyoruz artık. Bu yaştan sonra sürgüyle, ördekle gezmek hakikaten bizim canımızı sıkıyordu. Sıkıyordu. Zira. Ee, ama bugünden itibaren çözülecek. Valla çözüldü çözüldü. Çözüldü daha doğrusu. Vallahi Ve güzel çözüldü. de bir bayram temizliği yapılmış sevgili Çok güzel, dinleyiciler radyomuzda. Gibi... Ee, onun da bir neşvesi var bizim üzerimizde şu anda. Valla tertemiz bardaklar, kahvemiz var daha ne olsun yani. Bir maklube eksik. <gülüyor> Vallahi muhterem bir maklube eksik. <gülüyor> bir, bir o eksik bir pilavımız da olsa tam olacak. Vallahi bayram. Arifeden daha bayramı yaşamaya başladık yani. Ve e, şehrimizin de adeta radyomuz gibi olduğuna herhalde e, dikkat çekmek şart. Sakin, ee, ıssız, temiz... Güvenli. Bak nasıl köprü trafiği olmayınca nasıl hemen zamanında geldik Fahir? Evet. Radyomuza zamanında Bakıyorum, geldik. 8 çeyrek ve burada şakır şakır yayındayız. Tamamen demek ki bugüne kadar söylediğimizi ciddiye almayanlar. Yani Oktay hep söylüyordu. Efendim niye geç kalın? Köprü, köprü trafiği, trafiği diyorum. Herkes efendim... böyle bir büyük altından gülüyor. Bir şey Ankara'da geliyor. ne köprüsü? Ya arkadaşlar söylüyorum size arkadaşlar diye konuşturtmayın beni 40 yaşına doğru. Arkadaşlar değil de arkadaşım diye konuşursan sevinirim. <gülüyor> Canımsın. Peki arkadaşım. Ee, hafta sonu gittim, gördüm, ee, yerinde tespit ettim. Gitmeli görmeli. Birinci köprü, ikinci köprü, ikisinde de Ve trafik. Altunizade. Ve Altunizade. çıkışı. İkisi de rahat. Altunizade'den baya ileride olan radyomuz. Da, da trafik onun etkisiyle rahatladı rahat diye ]ladı. düşünüyorum vallahi. ben. İstanbul'daki trafik rahatlayınca otomatikman bizde de trafik e rahatlamış ve 100. Yıl ve Çukur Anbar'da rahatlamış oldu. Ya. Şöyle bir Çetin 100. Yıl tarafına geçerken koyu yoluna baktım. Hı -hı. Kafamı bir arabanın sacim. camından çıkarıp orada da gayet rahat bir trafik var Faiz Yok kimse yok valla herhalde. işi gücü olan adam çok fazla yok. Ankara yani boşalmış. olan adam pek çok tabi ki. Onlara öncelikle işlerinde kolaylıklar diliyoruz ama yani yani herhalde herkes tatile girdi. Tahmin ediyorum bugün çalışan bankalar hani böyle efendim bugün çalıştıracağız sizi. öyle şeyler yoktur diye tahmin ediyorum. Yok Özel herhalde. sektör çalışanı çalışacaksınız efendim. Hayır efendim. Hayır efendim. <gülüyor> Çalışmayacağız. Bir tek biz çalışıyoruz. ne güzelmiş böyle de ya. Vallahi. Yani şöyle de bir lezzetli, şey var. Lezzetli vallahi çok lezzetli. Lezzetli lezzetli bir sohbet olacağı benzer. Bu sohbetin ana konusu da Ankara'nın boşalmış olması. Vallahi. Sadece bizim sohbetimiz değil. İş yerlerinde de bugün Arife Eşekleri programını kendi dünyasında özel olarak hmm. yapan herkes için sohbet <gülüyor> konusu belli. Ankara çok, boş. Böyle çok güzel oldu. Vallahi böyle biz bize kaldık tadını çıkaralım. Hafta sonu İstanbul boşaldı biliyorsun. Hafta sonu İstanbuldaydım. Bu ben. insanlar nereye gitti? Herkes Güney sahillere mi göç etti? Vallahi de? akın akın e, köprüye giriş vardı hafta sonunda onu gördüm hı. ve e, oktay vallahi köprü köprü içim zaman zaman da ama bulandı yani. ama yani içim bulan tamam da şey yapamadığım karar veremediğim şeyler de var. Mesela, hafta sonu İstanbul'da bir iki kere taksi kullandım. Hı. E, taksi kullandım derken oktay şey gibi oldu. Yani Ne? Ticari araçta. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> dört dört İki tekerin ikisi bak. bana çalıştı hafta sonu boyunca. <gülüyor> ee, ee, taksiciyle biliyorsun ta ben İstanbul taksicisinden korkarım Faiz. Ben genel tüm taksicilerden korkarım. yani. Eğer mesele taksi noktasına geldiğinde. İstanbul'da taksiye bindiğim zaman bir böyle ben huzursuz binerim. Ha. Ya, tabii ki hepsi öyle değil. Pırlanta gibi taksiciler de var. Çok değerli ama bir ürkütü şey var ya. ya. Bindiğin zaman bir tedirgin olacaksın. Hele sana bir soru soruyorsa. Kurtuluş'tan mı gidelim? Bomonti'den mi gidelim? Mesela Ay. nereye gittiğini bilmiyorum şu anda tam olarak. Hele öyle bir soru soruyorsa... Hem, yani hemen bir şeyler yapman lazım. Yani öyle bir... Evet, sen... Ben şöyle bir güzel sıcak sohbet olsun. Adam da tatilde burada falan diye. Bir türlü karar veremedim. Trafik var mı yok mu diye. Çünkü bakıyorum trafik var. Ama şey diye bir laf donuyor şehirde. Böyle şehrin üzerinde hmm. böyle bir... İstanbul boşaldı. İstanbul boşaldı diye. Bakıyorum... Boş gibi de değil. Boş mu desem? Boş, İstanbul boşaldı boş diyorlar be. ama lezzetli boşalmadı galiba falan mı desem? Ne diyor taksiciler Oktay? Gelen kanaatleri ne? Çünkü biliyorsun şehrin nabzını da taksiciler tutar. Melih Kökçek yine kazanır diyorlar. <gülüyor> İstanbul'da İstanbul Ha Yok dedi. sen İstanbul için mi sordun? Ha bunu. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul için e, yani İstanbul boşaldı diyorlar ama. Yani ben bir baktığım zaman şöyle pek de ama Burada zaten her zaman var falan diye. Yani yine kurtuluştan bu gidelim. Bomonti'den mi sorusuna abi cevap veremeyen yavaş, adam dur düştüm yani. Bütün cevaplar Bomonti. Bütün her yer Bomonti'ye çıkar. Senin en sevdiğin yer değil mi de Bomonti? Evet, en sevdiğim de, Gitmesek de görmesek de Bomonti. O Bomonti kardeşler miydi onlar? Bomonti kardeşler de vardır tabii. <gülüyor> o da öyle bir kardeşler var değil ama. Var onlar böyle bir şey değil mi Bomonti kardeşler? Ya tabii var ya. Var olmaz mı? kesin var abi. Ben biliyorum. Bakmam lazım. Ay vallahi o zaman şimdi Oktay tamam senin hiç şey İstanbul maceralarını ilerleyen dakikalarda dinleriz. Güzel reklamımız var ama sonrasında güzel de bir şarkı ben şimdi ayarlayayım bak ne güzel. Şöyle bakayım bakayım şöyle Aa güzel. çok geçmiş Mustafa olsun. Lezz ne? Balık yemi e, dinleyicimiz mide bulantısı ve baş ağrısı var mı? Bu tatil pazar günü ise tatil e, pazar günü ise ha, işe gelmekten kaynaklanan demiş. ha işe gelmekten mütevellit. O geçer. Geçer o geçer. 1-2 saate geçer o. Ee, Ankara boşaldı mı diye hemen yanınızda, yamacınızda biri varsa hemen sohbet edin onunla. Bir, bir 15-20 dakika bir fırsat güzel verin. Güzel bir sohbetiniz olsun. Güzel açın internetinizi. Heh. Ondan sonra ben de güzel ayarladım tıkır, tıkır her şeyi. bakın ne oluyormuş, ne bitiyormuş. Hep magazin okuyun bugün. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar ayım ayağıma dolandı vallahi nasıl şeyi açmışsam. bayram heyecanı falan Bayram heyecanı vallahi bayram heyecanı bir de Blue Hotel biliyorsun ben de Hababam etkisinin Aman Hababam etkisiyorum Hababam sınıfının şeyin etkisini yaratan bir şey vardı. Evet. Böyle hüzünlü başlar, bir coşkuyla devam eder. Yavaşlar, hızlanır, yavaşlar. Yavaşlar, hızlanır. Beni bir vallahi aldı aldı böyle yerden yere çaldı, çaldı bıraktı. Çaldı, çaldı bıraktı. Ah günaydın bir kez daha 8.27 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Ee, Arife Özel Eşekleri programı Daha doğrusu Özel Arife yok Arife Eşekleri Özel programı devam ediyor Devam ediyor ve devam edeceği, edeceği de, de benzer, benzer. Bugün e, Pazartesi bizim gibi işinin başında olan İşin varlarsa insanlara, Onlara kolaylıklar diliyoruz Ha yok evde kahvaltı eden Ediyoruz biz bugün ne işe gideceğiz diye, Diyenler varsa Onlara, onlara da, da aşk olsun afiyet olsun Afiyet olsun diyoruz aşk olsun diyoruz Vallahi Biraz gıpta ile bakıyoruz Evet gıpta gıpta gıpta Bugün bir dinleyicimiz gelecekti. Ee, Gerçi verdiği sözler zaman içinde unutulmuş da olabilir. Sevgili radyoya. Radyoya gelecekti. Ee, gelirse ne ala gelmezse ne ala. Ben de çünkü ondan bir beklentim vardı. Böyle börek tipi falan bir beklentim vardı. <gülüyor> ondan böyle niyesi bir coşkuya kapıldım. Elinde börekte gelirse ne ala, börek olmadan gelirse ne ala. Olaylara yaklaşımımız sabittir sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Çalışkan disiplinli dindar. Materazi. <gülüyor> Yok değil, neydi onun adı? <gülüyor> Marconi. Değil. Valla... Diyeceğim, diyeceğim. Valla bu adamın, İtalyanların adı tam dilime dolu. Mancini. Mancini ya. Mancini. Galatasaray'ın Sabiha Gökçen havaalanına inen hocası Mancini ile ilgili. Adam tutumlu. Bugün... O kadar para almasına rağmen Sabiha Gökçen'den gelen hava yoluyla geliyor adam. Hiç. Yani ona niye geldi neden öyle geldi ama bilmiyorum biraz yani Galatasaray kulübünün Hapa burada mı hassasiyet geldi. göstermesi lazımdı. Adam çünkü bir daha Sabiha Gökçen'den gelen adam şey mi olur ben bile mesela İtalya'ya gidecek olsam Sabiha Gökçen'den gitmemeye çalışıyorum. <gülüyor> hani oraya verdiğim ilk intiba önemli. Çünkü mesela şeyden geliyor diyecekler onu uçakların geliş açısından bile anlıyorlar. Anlarlar tabii. Bu abi. Bu diyor mesela Sabiha bunun diyor pek durumu yok gibi diyor. Aslında... Ama mesela Atatürk hava diyor ki sana o zaman artı bir ile başlıyorsun avarajla başlıyorsun nokta. Doğru. Yönden deyip geçmemek lazım. Spor programları atladı bunu. Yani bir spor programı... <gülüyor> ...ben bunu konuştuğunu hiç görmedim. Vallahi bunu ben... yakalasalardı 4-5 saat konuşulacak konu bu ya. Hadi adam sabia Gökçen'den... Neden Gökçen'den geldi? Ne oldu acaba? Kalsaray mı ödedi? Kendi cebinden mi verdi? Çok şey olmasına rağmen cimri mi biraz falan diye. 5 saatlik konu var ben sana söyleyeyim burada. Yani i̇ki program çıkar Oktay ne diyorsun sen? Mizanseniyle bilmem nesiyle kavgasıyla gürültüsüyle. Futbol bu ya sonuç olarak hassas. Bak onun gibi işte şu anda da Mancini'nin ne giydiği... ...ne yaptığı, nasıl bir adam olduğu... Ondan sonra saat olarak ne taktığı falan Genel filan. Genel olarak Manchini kimdir yani Manchini özetle yani Manchini nedir ne yer ne Şu anda içer. otelde kalıyormuş kendisi. İşte otel hayatı olmaz. Flora ile otel arasında ne dokuyor olabilir? Ee, diplomasisi. <gülüyor> Mekik diplomasisi. <gülüyor> Bravo Fire çok güzel yerden yakaladım vallahi. Yani adeta bilinç akışı ile program yapıyorsun ha. Estağfurullah. Ya, Resmen yani. yapmaya çalışıyoruz. Mekik diplomasisi değil, mekik dokuyor e, Mançini otelle şey arasında. Bu sırada da tabii e, böyle bir çanta taşıyor kendisi. Mançini demişken Oktay ya sevgili Bilic aklıma geliyor çünkü o da çok değerli bir şey. Doğru, Nereden aklıma Bilic. geldi Bilic? Bilic de Beşiktaş'ın teknik direktörü patronu. Nereden? Ama yani şimdi Mançini'den bahsederken sadece teknik direktörlükten... Şeyden değil, mi Fahir? E, spor... Spor konusu olduğu için mi? Yok ya spordan ziyade başka bir şey ne acaba ya? Ha Ege geldi ya. Sevgili Ege hoş geldin. Keyifler olsun. Olmasın dur bir dakika şimdi olsun. Söyle bakayım. Keyifler olsun. Ege Kayacan'dan vallahi keyifli yorumlar. Mikrofon açılımı. Mikrofon açılımı oldu. Hoş geldin Ege keyifler olsun. Teşekkür ediyorum. Artık tamam. Çok iyi edeyim. oldu ya şu ses yerine şu keyifler olsun lafının bulunması. Vallahi çok. Hakikaten ses ses diye seh başımız a, ağrıyordu. Eee mançe kullandığı küçük çanta markasını vermek istemiyorum. Mesela fiyat fiyat yazılmış. Hepsi yazılmış. Efendim hmm. çantası 1430 İtalyan. dolar mesela. 14... İtalya. Evet, İtalyan. Boş Ondan sonra marka. mesela saati Saati 142 bin dolar. 142 bin dolar mı? Saati mesela o çantaya koymaz. Benim bildiğim mancini. Yani öyle bir şey. Efendim kravatı. Yok 142 efendim. 142 bin dolara saat mi var diyeceğim de çok var çok, var. çok küçük düşünüyor. Düşünen adam durumu konuşmak istemiyor. Ondan sonra e, ayakkabıları. Manevi değeridir o. Hı. Tabii hediye. O kadar pahalı saat olacağını ben, ben düşünmüyorum. de inanmıyorum yani. Hediye demiş zaten. E, ayakkabılarım demiş zaten özel yapım demiş. İtalyan ayakkabı oymuş. İtalyan ayakkabıcısı ya. Yani ama Mançini'nin ayaklar taraklı ya ona bir türlü bulamıyorlar Ege. İtalya'da Roma'da şey de, pasajda Lostralar var ya Lostralar çarşısı. Hmm, Lostracılar çarşısında Lostracılar Campini yattımış. de Lostra. Ne kadar Campini güzel. Campini de Lostra. Teşekkürler Ege. Ben de hatırlamaya çalışıyordum. Roma'da diyorsun değil mi? Merkez şeyin yanında. Kolezyonun yanında. Herkes kolezyon. Aman şube kolezyona <gülüyor> gitmeyin sevgili dinleyiciler. Hocam bir saniye ya. Arife'de ya. <gülüyor> Bir anda soğuk ter aktı gitti lan vallahi Oktay lan bunu konuşuyor. Niye aktı ben anlamadım soğuk ter ya. <gülüyor> ya. Birden aktı yani arkamdan aktı gitti. Takım 1300 dolar. İyi. Bavulu mesela İstanbul'a gelirken Sebe Gökçen'den gelirken kullandığı bavulu 3450 dolar. 3450 dolar alık bavulunu affedersin oraya mı veriyor? O nasıl davrandıklarını ben biliyorum ya. Affedersin yani... Hayatta olmak istemediğim şeylerden biri bavul olmak istemezdim yani. Bizim spor basınımız böyle gördüğü anda tık tık tık 3450 yaz 5000 arasında bir bavul falan diye yaptı mı yoksa Mançini ya. Bakın bavulum <gülüyor> 3450 euro diye yaptı. Yok ya spor basınımızın başarısıdır bu. Niye, niye dolarla veriyorlar Oktay? Evet bu abi nereden? Euro bölgesine geçeli benim bildiğim bayağı bir oldu Hayır yani. marka neredense Para, para birimi orada İtalyan doğru. markası diyorsun çantasına Evet yani takım da İtalyan takımıdır herhalde Bakayım. Evet abi Evet doğru spor basınımızın <gülüyor> atladığı bir ayrıntı <gülüyor> bir Dolara çevirmişler hepsini ya. Bunlar kafa dolarla çalışıyor ya. Özel ee, ee, o... futbolumuz <gülüyor> Euro ile yürüyor değil mi Ha Evet Euro ile artık şey değil işte ona 3 milyon dolar vermiyorlar da Atıyorum 2 milyon euro veriyor ya, Avrupa'dan futbolcu evet. geldiği için Euro herhalde. ile dönüyor ben yok, de yok. Öyle fark ya, ya, Şeyde de öyle Yurt içindeki futbolcular da öyle şu kadar Euro bu kadar Euro. TL olarak yazık. da var, var ne yapsın, benim de canım çekiyor. Bana da Euro ile maaş verseler 330 şey olmasın diye, <gülüyor> moralim bozulmasın diye şey yapıyor. Ve herkese sadece... kayyum olsun <gülüyor> ama Euro ile maaş olsun. Ee, bakalım o ya Manchin'in özelliklerine Yoksa bakalım, yeterli bakalım. mi Yo, Bence, bence mançini ayrı bir şey Bence mançini anlatılmaz yaşanır Mesela oyuncuya göre antrenman saati yapıyormuş Şimdi kendine has özelliklerinden bahsediyor Oyuncuya Mancini. göre antrenman saati Manchin'in kanunları diye geçer bir, Mesela futbolcular saat 10'da olsun Demişler antrenmana tamam. Hepsini birazdan He, Kendi aralarında şey yapmışlar Anlaşmışlar. Anlaşmışlar. Hocam biz konuştuk arkadaşlarla 10 diyoruz Sonuçta demişler yani sizin istekli olarak geleceğiniz saat önemli diyerek saat ona güzel bir kahvaltıyla başlayan bir adam onda herkes hazır olacak demiş onda işte ben krampunun bağlıyorum falan filan onda herkes saate olacak demiş o şekilde demiş onu, onu söylemiş zaten canım o, o ilk <gülüyor> havaalanına iner inmez söyledi şeyim şu herkes antrenmana gelecek diye ben de demiş mesela antrenmana gireceğim demiş ve o da oyuncularla ben de beraber gelirim demiş. <gülüyor> E, antrenmanlarda çok hareketli ve aynen bir futbolcu ne kadar koşuyorsa O kadar koşuyor Ben de demiş o kadar koşarım demiş e, Topla birlikte yani yapılan yetmanlar Yani çıkartırım demeyi mi getiriyor mançini burada? Tabi canım hiç bana atmıyorsunuz hiç topu yani. bana atmıyorsunuz falan diye bağırdığı da duyulmuş Aslanız yalla acık diye Antrenman sırasında topla indan'a in girmiş kendisi Ondan sonra yardımcıları Tugay Kerimoğlu ve Taferal. Tugay var mıydı daha önce? Asıl Fatih Terim döneminde yoksa Mançini ile geldi Fahir? Mançini ile geldi? Ya da bir geldi. saniye. Tugay <gülüyor> hep var ya. Tugay, Tugay var Tugay mıydı? hiç bitmemişti Tugay, ki. Hatırlarsınız internete bağlanma özelliği var. Wireless. Vardı. Wireless geldi ha. ya. Wireless ha. varsa ben geliyorum dedi. Tugay'ın internet özelliği vardı. Doğru Gatasaray ya. Gatı Saray tesislerinde wireless var mıydı? Ama Taferal eskiden kalmadı. Wireless kalma. varsa geleceğim demiş. Taferel çok büyük topçu değil miydi zamanda? Topçu değil başka bir Taferel var. Yok yok o ya. Kaleci. O çok büyük kaleci, kaleci evet. demek mi istiyorsun. Brezilya'nın mı? Ne kaleci de Brezilya'nın kalecisi. Büyük şey... topçuydu. Teneke tutmuyor. Ege Kayaçam 1960'lardan fırlayıp gelen fırtına gibi bir topçuydu. Eski o Macar futboluna da geleceğiz o Ege onlar onu da bahsedeceğiz yani. Puş kaçtıensin de bir rahatlansın <gülüyor> ya. O den çünkü spor programı yapılması sayılmaz. Tugay Hoca'yla dışarıdan mesafeli bir profil çizse de yedikleri içtikleri ne gitmiyor olabilir? Um, uyumlu gitmiyor. Uyumlu. Hayır. Yedikleri, zıt bir şey düşüneceksin. Zıt yani. kutuplar birbirini çeker. Gitmiyor dediğime göre ne gitmiyor iyi olduğunu söylüyorum. Genel anlamda ayrı gitmiyor. gitmiyor. Yani Valla bak ayrı <gülüyor> gider mi ya? Çünkü Mancini'nin bir lafı var. Kabı ayrı olanın tadı ayrı olur diye. İtalyan sözüymüş. İtalyan, İtalyan köylü sözü doğru. İtalya'nın yerel e zaten İtalya, o da Mancini de İtalya hiçbir zaman şey değil mi? Ben köylüyüm diyor. Evet. Biz köylüyüz. Biz köylüler Onun İtalyancası çok güzel değil mi? Sizcil yalıyık Allah'ın adamıyız diye e, lafı var. Öyle bir şey çok hoş bir lafı vardı tabii ki. Yerli yabancı futbolcularla şş, yerli sık, yabancı <gülüyor> altını yediler <gülüyor> Şak şak şak şak. <gülüyor> sık sık şakalaştığı görülmüş Mançini. Ha Vallahi, de, böyle şakaları mı yoksa çünkü Melo'ya falan ben şaka şaka yapmazdım ben olsam. Ben anlamadım. Ama Melo Melo. Melo şimdi var ya. başarılı. Galatasaraylı yani şey Melo gibi. var ya deli gibi bir şey. Oluyor. Ha öyle mi? Yani. Yani hiç şey yapmıyorum. Ya yani Ona böyle bir el şakası mel şakası. Eli kolu onun da biraz şey. Ama Ayars arka, arkaya, mı? arka arkaya başarılı sonuçlar almadı mı şimdi? Manchin'in daha ismi telaffuz edildiğinden beri. O yüzden şimdi rahat rahat. Yenildi canım ligde. Nerede, nerede yenildi? Kim Ak yenildi? Akşehir Belediyesi para yenildi. Ne şakası yapıyorlar hala o zaman ya. Juventus'ta <gülüyor> <gülüyor> beraber kaldı ya herhalde ha, o evet, bir, yani bir beraberlik o çok şakası. çok da bir başarılıydı. Aksisar'dan sonra bir tatsızlık olmaz mı ya, takımda? Kan Manchin'in bavulunu almaya hazırladığı döneme mi denk geldi acaba? Valla o zaten şey sayılmıyor. Başarı da başarısızlık da şu anda Fatih Terim'in şeyi olarak devam ediyor. Aha, Galatasaray'daki başarı da başarısızlık da Kemal Derviş politikalarıyla ilgiliymiş. Haa <gülüyor> oraya yansıyor ya yani. Canı, onu kimse görmüyor ama öyle bir bir spor programı yapsak benim üzerime üzerine gideceğim teori odur. Onu söyleyeyim. Başka? Başka bu kadarmış. Yani o kadar olacak? da çok bir şifresi yokmuş. Mançin'in şifreleri diye şifreleri. uzun uzun ama anlatılıyordum. Ama öyle deme Oktay. Yaşayacağız. Yaşayarak ben öğreneceğiz o adamı. Ben şu e, okuduğun haberde şifre de göremedim. Nasıl şifre? Mançin ile ilgili özellikler falan filan var ama. Rakamlar var. Hayır. ilk 3 kelime söylediğim. Ben. Yani ben değil de e, Hürriyet Gazetesi söylemiştim. Şifre olabilecek. Çalışkan, disiplinli, dindar. CDD diye geçer. Kendine göre -D -D. bir şifredir bu yani. Doğru. Demek ki Mançin'in o yüzden bunun özellikle yani rakipler tarafından çözülmesi önemli olabilir. Olmaya da bir drama. Ama ben o zaman e, şeyin en sevdiği şarkılardan birini çalacağım o zaman. Mancini'nin Mancini'nin sevdiği şarkılarda Regina Bell hayranı biliyorsun. Aa, yani. Mancini çok Regina sever. Regina da Regina diyor musun? Yani Regina illa tabii. Regina. Daha önce hangi takımda çalıştırıyor? Necima demiş. <gülüyor> ya Ege ya. Al. Al sana. Endemi <gülüyor> kesti. Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili sağ severler modern sabahlar devam ediyor. Espriler şakalar da öyle buyursunlar. Harife günü özelliklikleri sizlerle birlikte. vallahi hep Mancini derken bir aklıma geldi ondan bahsetmeden olması. Hep İtalya tabi Mancini deyince ilk akla gelen şey. İtalya pizza kulesi -Pizza. mi? P pizza. İtalyanlar artık makarnaya karşı bir soğukluk. Aralarında Aa, bir soğukluk bir şeylik. Bizim o. yani Türkler olarak kuru fasulyeye Yok, göstermemiz yok, gibi bir şey. Ya da ne bileyim bizim böyle milli bir yemeğimiz yok ki. yani fasulye canım bizim milli yemeğimiz. Karnıyarık. Ya arkadaşım tamam da. Karnıyarık Bütün... değil. <gülüyor> <Karnıyırık>. bak Bakıyorum <gülüyor> şurada ben, ben mantı diyecektim çacık, mesela. Çacık yani. mantı. O kadar çok var ki. O kadar çok var ki ama yani böyle tabii yani. Değil mi? Hangisini söyleyeceksin? Neyi ben anlamadım. ne şey bir Her tane Bölge mi bölgeyi bak bu adama sor bu, bu başka bir şey der. Sana sorsam sen başka bir şey dersin. Bana sorsam ben başka bir şey derim. Çok fazla var. Ama, ama... başbakanın açıklaması lazım. Şimdi milli içkimiz nedir deyince ayran. Ayran diyoruz, diyoruz? Evet, yani. diyoruz. Fikir olduk orada. Yemek konusunda ya, yemek ne kadar şeyiz. Çok Doğru. uçlara sapıyoruz ve bu bizi yemin ediyor. Hiç bir... o konuda da bir şey yok yani. Ne derler, haftada üç gün fasulye yapacaksınız falan diye böyle bir. <Gülüyor> Bir, Çok bir, bir, bir, demokratik bir ülke olduğumuzda herkes istediğini pişirsin. Yani kimse Herkes istediğini gitsin evinde pişirsin arkadaşım biz. He, ona evet. Ama Pazartesileri kuru fasulye pilav fix. Fix olsun. Onun açıklanması lazım. <gülüyor> yani. Onun açıklanması onun lazım. Onun gizli bir gelge, galiba genelge var. Bütün yemek firmaları da öyle çıkartıyor ya Pazartesi günleri. Hmm. Ya nohut pilav ya kuru fasulye. Veya pilav. balığın yanında helva mesela. Bu Ciddi. da bağlanmış ama açık resmi değil. Resmi Lezzetli değil. Emniyetli olmuyor <gülüyor> <o> zaman balık. Lezzet. <gülüyor> Ne kadar güzel söyledin. Şimdi e, araştırmaya göre İtalyan aileler 10 yıl önce yılda ortalama 40 kilo makarna tüketiyordu. İyi. İyi. iyi. Bayağı iyi. 40 demiş. Şimdi bu rakam yılda... Aileler mi? <gülüyor> kişi başına değil. Bir Aynı paket aynen. makarna yarım kilo öyle düşün. Kaçlandığı zaman ne ediyor? 80 paket makarna. O bir kadar şey da bir değil, şey değilmiş mi? ya normal. 80 yani. paket makarna kaç gün yiyeceksin? Diye. Sen 80 paket makarnayı bir arada gördün mü? Evet, bir, bir arada mi? almana gerek yok diye ben düşünüyorum. Mesela bizim <gülüyor> evim yakın ya market. Ben o da şey bazı şeyleri öyle aldım 4 güne bir makarna pişmesi lazım evde. Evet. Doğru mu? Doğru. Soktu Sizde... abartılı bir şey mi ya 4 güne bir makarna? Bir paket makarna. makarnayı bir arada gördün mü? bir <gülüyor> paketimde. Bir paket gördüm. De. Bir paket gördüm. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama şimdi gördüm. Hepsini görmedim. Yani onu... <gülüyor> Açılmış paketini görmüş. Annesinin fuzur lirisini Aa, Artık hakikaten şeye geçmişler ya. Yeter demişler. 500 yıldır. Yok ya. Ondan sonra biz şeye dönelim demişler. Çin yemeğine dönelim. Dışarıdan söylüyoruz demişler. Ne Pide. söylüyorsun? Çin yemeği söylüyoruz falan diye. Şimdi hakikaten dışarı biraz yesinler. Mideleri biraz olsun. Bakar ne çünkü? İlla mideyi Mildedir bozunca... Midenin suyunu alır. Yağsız şöyle az yağlı ya da bir makarna ne yapar miydi şey yapar. Yoğurtlu. Makarna dedikleri bütün makarna <gülüyor> ürünlerimi yani mesela başka pirinç. Affedersiniz falan ravioliside var. var mı? de var. var. Pizzası mesela var mı? Pizzayı da Hamu, pizza da var. O da <gülüyor> sonuçta hamur. marketlerde biliyoruz makarnalı ekmek diye bir şey var. Doğru. Makarna hamurundan yapılan ekmek doğru, diye bir şey var. Doğru. Onun doğru. Onu da sayıyorlar mı? Veya bir risotto. Bir ris mesela, risotto'dan asla vazgeçemem diyen benim İtalyan arkadaşlarım da var. Yani bu, onlar da var yani. Onlar, çeşitliliği kutsayalım. Onlar adın adını mı konuşuyor bunlar? Valla işte bunlar bir arsızlık. Neye tepkili olduğu belli olmayan adam tiplememi dediniz. Teşekkür ederim. Bizi izler misiniz? Ee, şimdi. <gülüyor> Neyse ya işte biraz midelerini bozsunlar dışarıdan ye ye. Pis pis evindeki mis gibi tereyağlı makarna. Pardon Arkadaşlar. zeytinyağlı tereyağlı. Çok tere... özür dilerim de dışarıdan <gülüyor> yiyeceğiz deyince de yine makarna, <gülüyor> pizza, gelato. Ne Yok. yiyecek İtalyan Roma? Ne yiyecek yani? Bana söyleyin siz. Romalı bununla besleniyor. Taze fasulye ev yemekleri yapan yer mi var orada? Güzel bir salata yesen mesela, Caesar ya da bir değişiklik yapsınlar abi şey ne derler makarnayı bunlar yoğurtlu yemiyorlar ya evet doğru yoğurt yoğurtlu, yok adamlarda tabi bir sosları var aslında yoğurt da lezzetli yoğurt, yoğurt değil tamam yoğurtu koy üstüne yani, süzme yoğurt üstüne tereyağı kızdırılmış tereyağıyla pul biberle bir yoğurdu sonra, soksan zaten İtalyan mutfağı baştan aşağı değişecek delirirler ben sana yoğurt söyleyeyim. caciki bunları soksan ay cacik <gülüyor> bunları bunları hep soksan coşar gider ya İtalyan Akdeniz sonuç olarak yani onlar da Akdeniz kanı abi onlar da sıcak insan bizde deniz izlemiş ya. Bayramda yurt dışında giden ünlülerimiz diye bir folder'ı açıyor, açıyorum. Kimler var Oktay? Havaalanında e, konuşturan biliyorsunuz bir takım gazeteciler var. Onların yakaladığı sevgili 3, 4 Sevgili Kenan'la sevgili Beren gitmiş mi? Onlar gittiler zaten. Hiç. Onlar anneleri de alıp gittiler bu sefer. Aa, yani sanki en son Kenan Doğulu e, konserine beraber gitmişler. Hayırlıdamat.com ee, Avrupa turuna çıkmış, <gülüyor> demiş. Bilmiyorum yani başka bir yerde Bulgaristan. Münih havaalanında ayrılacak olabilirler Arnavutluk. Hepsini, <gülüyor> Hepsini dolaşacağız. Balkanları demiş. gezip geleceğiz. Avrupa turuna gitmişler. Avrupa değil Oktay Balkan Balkan. Ee, Balkanlara Terah, Ablasını ziyaret etmek için nereye gidiyor? Gitti daha doğrusu. Macaristan. Budapeşte. Ee, dur. Avusturya. Çok yaklaştınız. Da mı? Benzer tahminler. Peşteyem'e gitmiş. Değil Londra. Londra'ya gitmiş. Londra'ya gitmiş. Olsun. Olsun. Ondan sonra... İngilizce de var onda. Rahat eder. Ee, Murat Boz. Sevgilisi Elis Sakuçoğlu'yla ...birlikte objektife e yansıdı. Tirana mı gitmiş? <gülüyor> Arnavutluk. Çünkü evet. bildiğim kadarıyla Murat Boz. Arnavut. O da bayramda ailesini görmeye gitti. Diye düşünüyorum. Başka bir açıklaması yok. Yok değil. Sevgilisiyle kız arkadaşıyla beraber... Nereye gitmiş? Bir tur kapsamında... Turla mı gitmiş? Turla gitmişler. Abi Koca Murat Boz. Koca Murat Boz. Tur dediğim Boz. yani kendi turunu kendisi yapmıştır. Kendi turunu kendin yap. Turlayacağız geleceğiz anlamındaki tur, tur atıp yani. ki. 2. Avrupa mi? turu ya. Avrupa, Avrupa turu. turu. turu Abi Arnavutlara gidiyorlar sonra herkes bize Her geliyor Avrupa turu diye yutturuyor ya. Nereye gitmiş? Hırvatistan mı? Ondan sonra ayrıntı vermemiş. Ayrıntı vermekten Kimse gelmesin. ısrarla kaçırıyor. Birilerinden saklıyorlar herhalde. Hmm. Gelmesinler evet. arkadaşlarımız diye. Hüseyin Karadayı. Hüseyin Karadayı derken? Ünlü diyecek Hüseyin Karadayı mı? Ha tamam. Ha. Ünlü diyecek Hüseyin Karadayı. Ol bari ol çünkü Arnavut. Birisi Arnavut'luğa diyecek? arkadaşlar. Arnavut Arnavut Arnavut'luğa gitmiş mi? Çünkü ya da Arnavut Şevket'e kadar gelecek bu iş. Çipetpet mi diyorsunuz? Çipetpet tabii Arnavut Şevket. Değil yok. Ee, bavuluyla beraber tek başına nereye gitmiş? Avrupa turuna. Avrupa turunda ama net söylemiş Hüseyin. Bosna Hersek. Hüseyin net söylemiş. O açık söylemiş. konuşmuş Hüseyin Karadayı. Ee, Almanya'ya gidiyorum demiş Almanya ama demişti. 3 sene çalışacağım neresi? para birlikte döneceğim demiş. Ondan sonra başka neresi var? Kim var daha doğrusu? Gökdeniz Karadeniz. Onu Aa çok ya. güzel. Aa, sevgili kim? Ege Senburg senin konu. Bizlerde oynuyor ya. Ne Gökdeniz Karadeniz? Futbolcu. be. Futbolcu. Ha, Galatasaray'dan mı gitti? Trabzonspor'dan mı? Trabzon'dan gitti. Trabzon'dan gitti değil mi? Trabzon'dan direkt Sabiha Gökçen'den <gülüyor> çıkmış. <gülüyor> Rubin Kazan takımında forma giyen Gökdeniz Karadeniz. ...oğluyla beraber ve tabii ki ailesiyle beraber Paris'e giderken görüntülenmiş. Ondan sonra... ...ve Hasan Şaş. Haa, Hasan Şaş. Çok güzel, nereye gitti? Önceki gün Aquafloria AVM'de görüntülendi. Zayıf. Ege Kayacan... Nans, ne abi şu anda... Ege Kayacan 365 alışveriş merkezinde görüntülendi. Ama şu anda... Ünlü radyocu Ege Kayacan 365'te. ...ben böyle bir magazin derdisi çıkaracağım. Emre sormanı Alaçatı ala bunu seviyoruz biz. <gülüyor> hayır. Ama şu andayım, Zayıf ürünlerin şey. Elikağan doğal gaz alırken mutluydu. Ne kaç paralık alınıyor biliyor musun bu ay? Ekim ya ayı. Ben 100 liralık aldım. İyi e yapayım ne biçim? Hakkımı kullanamadım. Adam helal olsun bak 135 liralık hakkı olmasına rağmen 35'le benim hakkım diyor bakidir diyor. İhtiyacı olan. Ben onun ne kadar olduğunu bilmediğim 100 liralık Son... aldım. E Max deseydin ya Max. oradaki büyüklerden ama Max deseydin. Ahmet'i gönderdiğim misin? Ne diyebileceğini şey yapamadım ben. Şu anda bir gerilim oldu sevgili dinleyiciler. Alaçatı kurabiyelerini kim yediden sonra şu anda persone bu personel <gülüyor> nereye gitti sorusuyla karşı karşıyayız. Ve acil bir toplantı için olağan dışı gündemde toplantıma gerekiyor. Lazım. Mutfak diyorum yani. <gülüyor> dış, dış posta gururuyla çıktı. Benim be Ege b kart almam lazım falan diye. Bütün işler böyle durdu herkes. Herkes kutlayla baktı. Herkes bir şeyler sipariş verdi. Serif. Bir tanesi çorap pisbaş verdi. Ya vallahi. Pis vallahi. Sen ne kadarlık kaldın Faire'nin son? 135. Ne büyük sıkıntınız var ya? <gülüyor> Bununla hava atıyor. <gülüyor> Olman da sıkıntı. Abi yok. <gülüyor> valla gönül dışına... istiyor ki ben stokçuluk yapacaktım. Stoklu çalışıyoruz efendim. Aa, Maalesef. valla bir ne yapıyor yas? Topla çalışmıyor. Benim işte şimdi hakkımı 35'lik olarak kullanabilir miyim? Oh, ay gitti, bitti, gitti. Onu kullandım, kullandın Kullanamadım. Ne ben kartımla gittim. Niye ben yardımına gittim? Siz değil efendi başka birisi gelmiş. Daha kısa boylu böyle. Ya soktuğunda aa aa aa yanıyor son olarak söylemek <gülüyor> istediğiniz başka bir şey var mı? <gülüyor> ya bir beyefendi gelmişti o 100 liralık kazanmıştı. Siz kimsiniz bilmiyoruz lütfen o kartın sahibi gelsin. Kimlik eşleştirmesi yapmıyorlar mı ya kartla? Kim alıyor bu kartı falan diye. Temiz kağıdı ile gidiyorsun galiba. Temiz kağıdı. Ben hiç bilmiyorum Ve abi. Türk o... olduğunu ispatlaman lazım. Çünkü orada soy ağacı hemen Ege Kayacan orada zaten 100 liralık ondan vermişler. <gülüyor> Çünkü araya yani zaman içinde hepimizin oluyor abi yani yani. seni de burada eleştirmiyoruz yani seninle ilgili bir sıkıntı yok bize, bize. de mi 135 diye gitsenize ya göz kırparak <gülüyor> elinde Elin elinde soy ağacı kağıdını uzatıp şey bize de ya. mi 135 isteyen vardır bana alttan ver falan diye bir şey gazete vardır iyi yerinden 200. ver iyi yerinden doldur ama iyi Çok güzel. Çok büyük sıkıntı ya. Geçin diyorum şu merkeziye, rahat edin ya. Abi merkeze geçemiyoruz. Saati değiştirmes, sayacı değiştirmek lazım. Hayır, merkezili bir eve. Merkezili bir eve. Bütün evler sizin sonuç olarak. Tüm kadarıyla Allah. hala. Bütün taksiler benim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo otobüsü modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Buyursunlar, espriler ve şakalarla devam edelim isterseniz. Yeah. Sol var ya, sol müzik. İnanılmaz abi. Solu yeniden çanlandıralım diyorum. Ne dersiniz beyler? Solun en büyük problemi... İsterseniz <gülüyor> esprilerimizi yeterli bulup sohbetimize devam edelim. Ya benim de bir esprim vardı yapamadım. Sa Hadi Adam esprisini yapamadan. Ama Ay şimdi müzik değişti. Olmaz ki espri havada kalır. Bayram Çok zehir yerine. oldu. Bayram <gülüyor> zehir oldu. Çok yerine oturacaktı az önceki müzikle olsaydı. Neyse. Bir daha reklamdan soul. sonra çalarız o şarkıyı. Mutfakta yaparsın bize, güzel bir ise Zaten biz bir daha yayında çalarız. <gülüyor> Yine yapacak. Yok sadece sadece çalacak mıyız yoksa espri, yoksa espri bankasını atarız başka bir yeri gelir. görüyorsunuz resmen ayrımcılık yapıyor. Resmen şu anda sansür kurulu kurulu. Yani resmen hakikaten. da sansür kurulu teklifi Mar Mario Testino şövalye oldu. Aa, Tebrik olsun ederiz. Ya. ya kim bu Mario Testino? Mario Testino. Mario Türk Testino. değil ya? Yok ya. Eltisi şey. miydi? Fotoğrafçı fotoğrafçı Mario Testino. Ee, hatta kendisi Cambridge düşesi Kate Middleton ve Prince William'ın nişan fotoğraflarını çeken fotoğrafçı. Bunlar sarayda para çıkmayınca şey mi veriyorlar evet ya? ya? Ünvan şu... mı veriyor? Kaç para borcumuz? 2000 sen. Onu şimdi şey yok. Onu biz bir sör yapalım da orada kapatalım konuyu. Valla demiş yapalım. pazartesi o kadar ödeme var. Kasada para yok demiş kraliçe elizabeth. Ne yapalım ona şövalyelik verelim. Tak diye vermişler evet, abi. Kolayını bulmuşlar valla. Valla çok güzel ya böyle bartıra can kurba. Ben de bir şeyini yapayım ya. Sarayın nesini yapabilirim bilmiyorum ama. Nesini yapabilirim? Kafesini al. Tabii, Hatta... Al da ka ka kantin gerçi, var mı ya? Derçi, gerçi şey diye bir şey var yani. Ee, sarayların altındaki kafeler iş yapıyor diye bir olay var yani dünyada. Yaptırırız. Niye oğlum? Evet Bakingumun önünde dünya kadar adam oluyor. Santim Oradan vercen ya? tostu, vercen ayranı. Tabii abi çift kaşarlı tosta kim hayır diyebilir ki? Bunlar daha çift kaşarlı tostun ne olduğunu bilmedikleri için. İngiliz ayran? Aç. Ayran da olur mu? Abi ayranı daha biraz zaman var ya. <gülüyor> abi yazın orada sıcakta millet dururken bir de şeyle vereceksin. O hani nöbetçiler var ya. O böyle şapkanın içinden çıkaracak falan. Hesabı da şapkanın içinde götüreceksin. Abi hoş olur bence güzel de tıkır tıkır işletiriz. Ya, Royal güzel. tost diye ver. Çok güzel esir <gülüyor> Beş var. beş band falan ile filan ile. Adamlar mı? Beş tane yer ya. Abi sonuçta bütün gün geziyor, turist bu sonuçta. Yaz. Yes. Ee, ondan sonra kraliyetten başka neler var? Kraliçe Elizabeth'in e kitaptan korktuğu çok artık ortaya çıkmış. Ort, ort, yani. Ortaya çıkmış Yani, ne, ya yani ona artık saklanacak durum yok e-kitaptan e e korkuyorum demiş ipad gördüğümü kaçacak yer arıyor iki şeyden korkarım demiş bir e-devletten iki e-kitaptan e kaç e defa de şifresini unuttu akıllı kadın ya kaç o, her ptt'ye gidişinde 10 pan tekrar veriyor unutuyor bütün diyor. servetini e-devlet şifresindeymiş. Vallahi İngiltere yani diyorlar ki kraliyet şeyinin ne derler o ailenin girdisinin yarısı buna gidiyor yani. Yazık kadıncağızın 3 aylığı da be yaş emekli olmadığı için 3 Annesinden Yok. dolayı alıyor. Annesinden hala bir şey var. Allah demiş normal kitap okumayı seviyorum. Seviyorum falan diye konuşunca bir yanımız İzmirli bizim demişler. Öyledir. Öyle. Tabii canım Kraliçe Elizabeth biraz 3 4 soy geriye gitse hasaleti mesela İzmir'den gelir demiş. Yoksa ta taç bir şey değil demiş. Bir de Kraliçe Elizabeth biliyorsunuz güzel bir kadın yani. Ya. Çünkü zaten İzmir'in de kızları güzel. Otomatikman ne yapıyor? Birbiriyle İngilizcede ne der buna? Match. Match eder. Match yapmış ya Buyurun İyi vermişler mi yani Mario Testino'ya borçlarına? Mario Yoksa Testi şu anda alacaklıyım diye geziyor mu Londra sokaklarında? Yok ya şövalyelik ünvanıyla takılıyor elinde bir şof. Şey 70 Bu, mi yani şövalye? Buna bir tane bir şey böyle kumaş abi o zaten şövalyelik ha, şey dedi. şey. Ha değil mi? Şey, Sünnetçi gibi bunu. maşallah gibi takıyorlar. Şövalye, şövalye yazıyor o yani... önünde. Kılıcı da yok bunun ha Oktay. Abicim iyi de. Sırf bro... o şeyi maşallah takıyorlar. Bir de bir rozet zaten sar saray kaynıyor rozetten. Hı. Londra sokaklarında geziyor o deli şövalye derler ona ya öyle tek başına otobüsler geziyor. Bedava, otobüsler deri. bedava o Otobüsler bedava bu güzel bir şey. Ve yüzde, şoförün yüzde %50 indirimli kullanıyorlar bir de. O şeyler bedava mı çift katlı otobüsler? Çift tek. Şoförün arkasında yerin hazır. Ön sıraları hamilelere ve şövalyelere bırakınız diye. Gaziler? Gazisi. Bir arkasında gaziler. Motorlu gaziler. Hadi hayırlı olsun o zaman ya süpermiş valla. Yine kazanan Mario Testino oldu. Yine kazanan sanat oldu ben öyle diyorum. Ben öyle diyorum valla arkadaş sohbetlerinde vallahi, Russell Crowe'un ee... Türkiye temsilcisi Oktay Russell Demirci Crowe, Ben de gelirken radyoda duydum Cem Yılmaz da e, Yılmaz Erdoğan'ı istemiş Nereye? Yeni filmine Anzak filmine Anzak ve Anzak'mış filmin adına <gülüyor> İki sonunca herhalde, <gülüyor> herhalde iki bu, bu boğazı Anzak ve Anzak <gülüyor> Anzakların yardımıyla geçeriz Vallahi başlıyor mu? Ne zaman? Fethiye'de şey, başladı. Yok ya. Göküyor işte ya habere gidip geliyor. Gidiyor geliyor. Şu anda tatilde Fethiye'deydi. He, oradan geçti İstanbul'a. Sonra İstanbul'a geçti. Biliyorsunuz İstanbul deyince bugünlerde İstanbul bomboş demeniz lazım. İstanbul'a geçti. İstanbul bomboş. Şu anda da tatilini orada sürdürüyor. Twitter'da Salyangoz fotoğrafı paylaşıp İstanbul trafiği için bu arkadaş İstanbul trafiğinden çok daha hızlı ilerliyor. Otporcu demek ki bu da. <gülüyor> Neyci? Otporcu. Otpor bilmiyor musun? Hayır ya. Otpor ne İstanbul ya? İstanbul trafiğini şey yapan Sıp örgütü. <gülüyor> İstanbul trafiği Aynı neden bu kadar şey? Neden da, Herkese maaş verdiler ya. <gülüyor> Şimdi İstanbul trafiğinde yavaş gitmek için herkese maaş Tabii, veriyorlar. Bu kadar. Normalde bu kadar yoğun olmaz yani. ya. Abi ne yapıyorlar? Gidiyorlar yavaş yavaş. Kitlesel de elemele düştüme geçmiş. O örgüt geçmiş. otpor. AKP'yi bırakmış oluyorlar. Hmm. Ankara'da da aynı şey geçerli de Ankara tabii Ankara'yı yemez. Geçen gün Süperman Kek Süperman Kek kasasında da vardı galiba Abi buyurun, buyurun yumurta abi? var elimde Bir de tost ekmeği var bekliyorum Bir uzadı bir uzadı Bir adam ürünün şeyini yapmış Ne derler ee, okumadı barkodu. Kasiyer kalktı gitti, içeriden buldu, başkasını getirdi ve falan. Arkasındakine adamın... de aynı şey oldu. Alıyorlar, aynı oradan şey. özellikle siliyorlar, kopartıyorlar. Ot borcu oldun ben düşündüm yani. Aynı şey abi. Aynı. E, bekliyorum bekliyor yumurta ve ekmekle. Aynı örgüt var arkasında. Doğru. Sırp diyorsunuz değil mi? Sırp örgütü mü dedim. Yani çeşitli milletlerden adamlar var. Uluslararası oldu da. öyle. Zamanında hatırlarsınız, Birinci Dünya Savaşı'nda bunlar çıkarmıştı. Tabii. Bir otpor müziyetçisinin müziyetçisini Avusturya Mojalistan Veliah Prensi'nin meseleyi başladı. Birinci Öldürüyor müziğine. ve başlıyor savaş. <gülüyor> Hoppa diyor. Diğer başlıyor. Russell Crowe da o hesap. O hesap. <gülüyor> çok yıllardır kullanmak istediğim bir kalıp. Russell Crowe da böyle bir Twitter'da şey yapıp paylaşıp e, İstanbul'da şey Neye yaptı. hizmet ettiğini bilmeden bir takım saçma sapan sözde sanatçı. <gülüyor> Gladyatör deniyor hala ya Russell Gladyatörlük şeyi mi kaldı artık ya? Ha, Emekli gladyatör Yeter Hadi artık bu, ya. 50 yaşında gladyatör mü olur ya? Gladyatörlükte bir yere kadar ya. Yani. Oktay ne oldu? O, o da öyle. O da öyle var. O da o, öyle diyerek. <gülüyor> o, o şekilde, bu o şekil, bu o <gülüyor> Bu şekilde derken program bir şekilde. Başka da bir şey yokmuş <gülüyor> yani. ya. Bir tweet atmış adam. Bir de bundan önce de bir şey daha Ama yapmış, de ya, şey dedi Ama Cem çok komik. Yardı gene bizi gülmekten yardı. Şey yazmıştı Yılmaz Erdoğan'ın filmi çok güzel diye yazmıştı. Ha öyle mi yazmıştı? Ama o da yani hakikaten. Neydi Yılmaz Erdoğan? Kelebeğin rüyası. Kelebeğin rüyası olan Rüyası. rüyası. E, beğenmiş mi? Sen seyrettin mi Kelebeğin rüyasını? Hı hı. Tekrar vizyona giriyor bu hafta galiba. Oscar da olduğumuz için mi? Oscar, Oscar... Oscar aday adayıydı. Aday adayıydı evet. Hı. Bilmiyorum de, neden tekrar. De, tekrar şey ya Russell Crowe demiş ya. Ben bunu bir sine oda. Evde DVD çok güzel sistem var demiş ya. 5 artı 1. Ondan sonra yok demiş ya. Ben bunu sinemada izleyebilir miyim? Tekrar gösterime sokarak gidemişler. Kimsiniz yani, be? Fensiz demiş. Ya. Gladyatörüm demiş. O zaman tekrar gösterime sokmaya karar vermişler. Peki bir T4'te gladyatör diye bir adam var. Filmi <gülüyor> filmi tekrar gösterime sokmak istiyor. Sokut demişler. Ne kadar güzel. Bir kere daha olayları çözdü gladyatör. Hayırlı olsun diyoruz gladyatör. O zaman isterseniz e, ne yapalım? Devam ediyor falan filan mı yapalım? Devam ediyor yapabiliriz. Ya da bayram diye reklam da mı vermemişler radyoya? E tabi abi reklamcılar da sonuçta onlarda da bayram yani. Reklamcilerin kafası çalışacak. <gülüyor> Şehir, <yani, çalışıyor. gülüyor> Şehir bocalan yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar bu güzelim şarkıyı yarıda kesmek her, herhalde bu sabahki en büyük utancım olacak sevgili dinleyiciler. Ama bir şekilde bazı şeylerin söylenmesi gerekiyor onun için. Evet ama yani zaten onu kesmek her babayı harcı değil de Ege. Cesur adımlarla stüdyoya girmemiz gerekiyor. Biraz Kendiniz cesaret var bir var. insanı ne hale getirir. Çok teşekkür ediyorum çok sağ ol çok iyiyim şu anda. Var, e, sana bakıyorum ve tam bir Türkiye panoraması görüyorum. Yani ne karnı doymuş insanın <gülüyor> mutluluğu mu? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bana bir can Anca... geldi kan geldi. Ee, yani gözüm açıldı. Gözüm açıldı. Valla tansiyonum düşükmüş. Ondan mütevellit böyle bir durum varmış. Ee, Sevgili dinleyiciler Oktay nerede diye soranlarınız vardır. Ben şu anda Oktay'ı şöyle gözümleceğim. Bir dakika ya, falan diye kahve makinesinden çay almaya çalışan Oktay demirci dramını... Dramını yaşamaya ve yaşatmaya Dröm. devam ediyor. Bak bak bak akıllıya bak. <gülüyor> bak hemen büyük kavanoza doldurmuş. Helal olsun ben Oktay. Ben oradan nasıl olsa parayı yutuyor. En iyisi... <gülüyor> İki tane çaylı büyük bardak koyar gelir gitti gitti böylece 25 Ay. kuruşuna sahip çıktı oktay diyor. Siz o kavanozda satılan bir içkiniz vardı neydi o ya? <gülüyor> <gülüyor> Ondan istiyorum ben bir tane demiş ve çay almış. Oh buyurun efendim çok güzelmiş sıcak. Ekşim trak koydu. bisküvi verecek bir milyarci niye yedirecek? Ya Hiç. insan koca vallahi yemin Meşkili ediyorum. 50 seviyor abi bu çiğler, 50 yapıyoruz demem. Valla öyle hakikaten koca şey firması sahibi oluyorsun. Hem pis isim veremiyoruz tabii. Reklama kaymaklı girem. piskevit mi Faik? Kaymaklı piskevit mi? Ekşili kaymaklı piskevit yapacağım demiş. Bunlar sevmiyor. Datlı sevmiyorlarmış Onu işte. Onu yapmışlar ya. Bizim hastası olduğumuz şey var ya piskevitçi. Daha doğrusu müskeviçli değil de başka işler de yapıyor o firma da. Ee, vanilyalısı var, fındıklısı var, çikolatalısı yok. yok. Çileklisi var. <gülüyor> Çileklisi var. <gülüyor> ha, bizim bizim... Onun linemlisi yapılmış. Ha <gülüyor> Lime çok para edecek ben Oktay Demirci'nin büyük projesi. Bunu zaten biraz daha <gülüyor> e, ilerleyen zamanlar şimdi açıklamıyoruz ama gelecek lime üzerine dönecek. Evet onun linemlisi yapılmış. Oktay Demirci'yi bir takım elbise içinde göreceksiniz <gülüyor> ekonomi sayfalarında. Her şey bir limonla başladı <gülüyor> Pardon lime'ı demeliydim yoksa çünkü limonla lime arasında Tabii, bayağı sağlam Buyurun evet ne çıkmış ee, Türkiye'yi gerçek lime yedirecek Valla ekşim trak bisküvi üretecek Peksimet ee, bu... yani bir... mi yani yoksa Eksimet bildiğin adam... tatlı gibi görünen pötüber bisküviyi ekşi eşkimi yapacak Eşkili yapacağım demiş buna Eş... Bir milyar Çinliği de bisküvi için bekliyor aç Adamlar hiç yemiyorlar yani bizim gibi Doğru. değiller ee, aslında bunu şey yapabiliriz. Ekonomi dünyasında olduğu için verebiliriz değil mi? Firma yani şey yapmıyoruz Tabii, yani yok. sonuçta. Ha, ismini mi? Ha. Firmanın ismini. Ya vermeyelim canım. Ya niye veriyoruz ya? Sanki yani şahlanacak <gülüyor> mı veriş şeklimiz ya? Şey olunca ismini vereceğiz yani, Boş yani, ver canım. Böyle ortadan şey gibi gelmesene insan. Neyse, bir, firma, bir, bir firma özel bir firma. Özel bir ya. firma. Gireceğiz demiş ya. Bu Çin pazarına gireceğiz. Bunları bisküviye boğacağız demiş. 1 milyon tane. E, bir milyon tane değil. Bir milyar Çin niye işte... Yani koca yatırım yapıyorsun, şey yapıyorsun, gazeteleri böyle geçiyor. Abi şimdi şöyle işte düşün, eş ki etip ülkenin yarısı sevse 500 milyon müşterim var. Yarısı diyorum ben. Fix. Öteki yarısı da zıplasa zaten Çin Öbür diye. yarısı da Bütün. isteyecek abi, bitti. Öbür, Öbür yarısı da isteyecek ve Çin'de, istemedin ki diyecek. Çin'de İstedin de var mi? mı? Çin'de de var, var abi, ki. sadece Almanya'da yok. Bütün Hadi Çin'de ya. de var. Valla ikinizin de bilmesi de beni ayrıca canımı sıkıyor yani bu tip şeyleri. Fabrikaları Süper. alıyor açıyoruz demiş ya Bomba gibi giriyoruz demiş Bundan sonrasını Çin düşünsün Vallahi da Çin'de mi Çin böyle Bak ben size göstermek gibi olmasın da Oktay o zaman, ha, Bakayım Böyle 3,5 kork, korkmuş halde Çin'de, bekliyorlar yani Çin'de öyle bir korku olursa dünyada şey olur Fırtınalarını yasa <gülüyor> Bütün Çin aynı anda korkar Büyük şey ya bu Perfect Storm dedikleri var ya Mükemmel fırtına dedikleri hı hı. Yani Üst üste binince o nasıl Çin'deki o şey etkisi Vakum etkisi aynı anda dünya vallahi yemin ediyorum sonumuz gelir Oktay. Abi ki Vietnam'a kesin edici ya. bir açıklama yapmanı bekliyorum. Vi yani sadece Çin mi ya? Başka bir ülke, Oktay Vietnam haberiyle harareti düşürüyor. Harareti aldı. Vietnam değil de Amerika'dan e, mı geldi? Nereden geldi? Adadan mı geldi? 8 milyar doların sırrı çözülmüş. Ha o vardı ya şeyde Can. Ülkemizde bir 8 milyar dolar fazla kasa fazlası çıkıyor ya sende bazen. Ülkemizde de 8 <gülüyor> milyar dolar bir şey nereden geldiği belli olmayan bir para. Ya. Gerçekten yani matematik öğretmeni olsam fair Bir numaralı matematik öğretmeni olurdum. Çok para kazanırdım. Çok paracıklar ya kazanırdım. Yani bunu dururdu, Ben şey yapsaydım hiç gazetelere duyurmazdım yani. Sa ya evet. 8 milyar. Ne yapsaydın? Fark etseydin. Bul söyle. Ülkemizin bulsaydın borçları budur. bu kadar. Ülkemizin gayri zafi milli ağrısı. 8 milyar dolar. Bir daha bunu hesapledebilirim. 8 milyar dolar. Çık çık çık sayıyorsun. Ondan sonra onun gereken yerleri dağıt. İç sesini çıkarma. Kim şey yapacak onu? 8 milyar dolar. Türkiye'ye gelen geldin? 8 milyar dolara yakın kaynağı, belirsiz paranın izi birazcık bulunmuş. Benim midem ee, bulandı onu şey okuyunca. Bu Blok mu gelmiş bu sığadan soldan? Valla blok gelmiş. Ya blok, 20 dolar, o da 30 bilinmiyor. dolar. Bir, hesaplıyorlar. Mesela sen hesaplıyorsun. 20 lira 15 lira bir şey diyorsun ya hı hı. fazla. Onlar da hesaplıyorlar. Toptanda bir 8 milyar dolar gibi bir şey çıkıyor. Ne kadar? Güzel. Ya kesin işlem hatası. Bir daha düşünelim En son nereler ödeme yaptık falan diye düşünüyorlar. Bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Buz 8 mi? Ondan sonra Buz yazılmış mı? <gülüyor> buz Ülke... ve kuryemiş yazılmış buz, abi. Buz ve kuruyemiş yazılmış ya. Vallahi. Yazılmış. Onlar da yazılmış. Çünkü ülkemize gelen herkese ikram ediyoruz ya. Buzma da gelmiyor ben. Oktay Bey. Çok yemiş. para tutuyor. Yaz sezonunda bir şey. Cips yazıldı mı? Benim o şeyim nakit edememiş olabilir. Cips. Ee, Güney Kıbrıs'tan çıkıp e, geldiği düşünülüyor. Adres Miçin? nasıl geliyor ya? Güney Kıbrıs'tan çıkan. Aba nereden gelmiş? göçme etmiş. Güney Kıbrıs'ta bir şeylerin paraları var ya. Rus oligark diyorlar işte ya. İşte Rus oligarkların oligarklar. parası var ya. Şu Rus oligarklar çok zengin ya. Evet. Bir isimlerini değiştirseler ya. Oligark yerine daha çok iyi. Çok iğrenç bir isim değil mi? Onların ya, hepsinin ismi var zaten abi. Ama yani kendi şeylerine falan böyle bir havalı adam bulsunlar. Ay ne istiyorsan genel isimlerine mi? Veya takma ismi olsun. Nasıl Anadolu kaplanları var şeyler var. Orta Beyaz Asya Ruslar kaplanları. gibi mi mesela? Ha, onun gibi bir şey bulsunlar oligark. Ben yani onun ne olduğunu da anlamıyorum. Yarısı robot yarısı zengin gibi bir şey. Onun Rusçası ne onu da bilmiyorum da ben Adada, yani Güney Kıbrıs'tan poparayı çekerken bir ara para çekilemiyordu ya bankalardan Güney Kıbrıs'tan. Tabii canım Hı -hı. bu kadar gün yani bunu işte Yani bunu bankamatikten her gün, mi çektiler? Tabii, 3000 lira, her gün 1500 euro çekebiliyorlar en fazla. 1500 euro mu? Adam da sefer? para bol oraya istihdamın. İşte, i̇şte onu 5 aydır her gün 1500 euro çekiyorlar. O ya. zaman şu anda toplandı para yani. Para 8 toplandı tabii dolar. canım o zaten Güney Kıbrıs'ta öyle özel bir sektörde başladı. Hayırlı bir işe vakfedilsin. 8 milyar dolar. Neler neler yapılıyor 8 para. ayda 3 milyar, 8 milyar dolar olmuş ya. Ödemeler dengesi, net hata, hey sağlam olan yani. falan. Yani bayağı yani hiç konuştuğumuz şeyi de anlamadım ama. Uzun aklıma bir şey. gelen bütün kelimeleri cari cari açık verileri çıktı. Senin açıklaman lazım bunu yani Oğlum bize. O ek, ekonomi diplomanı geri alacak herhalde senin ya. Okudun bir yani şey de, kaç sene okudun? Dayakla geri senin alacaklar. açıklaman lazım bunu bize. Biz anlatıyoruz anlamadım. Adama diyorsun. bak cari açık diyor. Cari açık ne bana söyle? Cari açık orada adam yazdırmır. <gülüyor> <gülüyor> ben onu pazartesi öteleyeceğiz. Pazartesi Sen onu kapat demiş. Yaz yaz yaz. Ondan sonra ay sonunda bir bakıyorsun carilerini. 150 lira falan. O <gülüyor> kadar da değil bir, ama yani. e, rakam söylüyor. <gülüyor> rakam söyleyerek kafamızı karıştırıyor. Ege sen yani, hakikaten şey. Borno Anadolu Lisesi'ne yedek listeden girdin. O konuda zaten. Ona bir şey demiyorsunuz. Ona şimdi. bir şey demedik. O konuda bir itiraz yok. Çünkü getirdi sevgili dinleyiciler. O günün gazetesini getirdi. Yani kazananlar bir Yedek, yedek listesini. Kendi e, şeyini de getirdi. Sınav giriş formunu. Baktık gerçekten adam neresi. Biriz. Teşekkür Bire ederim. de var. Onun yayında benim söylememem iyi oldu. Yani, Sizin söylemeniz. Sonuçta belgelerle. Hakaniyetli bir yaklaşım. O gazete sende mi faire Maalesef. Sen ama ben bu mu? adamın bu üniversiteden diye çünkü bir ara endişelenmiştik. Acaba bunun fotokopisini taksiyle üzerine çıkıp çizip fotokopiyle Abi mi yazdığı. Yani o artık şey yani sütünü havalediyorsun. Sü sü sü yani onu başka bir şey yapıyorum ben. Artık şey yapamıyorum ama bu adamın bu üniversitenin iktisat bölümünden biz iktisattan mezun, mezun olurken e, işe. bir makro dediler, bir mikro dediler. Bir de ne dediler? Hayır, otti iktisat bölüm başkanı geldi. Çocuklar dedi. Cari açık şimdi hatırlamıyorum. Cari açık şu şu kadar dedi. Siz iktisat mezunu olarak bunu her sene takip edeceksiniz dedi. Ben işte o seneki rakamı yazmıştım bir tarafa da. Geçmiş sonra ki... takip edemedim. Her sene takip etmek gerekiyor. Ya tabi ama şey de var Ege yani. Siz... Hani, e, ben nasıl yani. bileyim kafadan cari açık şu kadardır diye ama. Bilemez. Hani, yani, zamanındaki evet, de, o ben o Doğru. konuda evde, hak veriyorum. Evde bir yerde yazılı o, o senekini söylerim ben. Hayır bir şey söyleyeceğim ben o konuda hak veriyorum ege. Ye. Yani biraz sen burada hatalısın. 99'daki açıyı biliyorum yani yazılı evde o. Fix. Bak kayıtlı. Ondan sonrası bir iki sene bir takip ettik sonra şey olmadı. Vallahi o zamanki rektör kimse gelse böyle seni ağzına vura vura o diplomayı böyle ver ama ben tam şey yapamadım asker çat çat çat diplomumu en güzel şekilde kullandım zaten nerede asker dönem askerlikle o yani o hepimiz için geçerli doğru dana timleri göreve hazır dana tim dana tim değil o Boğa timi botay bot tim bot Bo tim, Bo -tim daha güzel botim mi botim derin sessizlikler o zaman, zaman başkanların dana kesmesine sebebi dana etini sevmek için. kuzu etini herkes sevmiyor kokuyor, ya kokuyor eti diyor. kokuyor. Kuzu eti kes kuzu kesilmiyor ki koyun koyun eti kokuyor. Koyun etinde de çok fazla şey yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela D bir araya geliyoruz. Gerekirse biz. danaya girer Gerekirse yani. neyse diyor. yeri geliyordu diyor. Bir gece daha acıyoruz diyorlar. Dana timleri kurulmuş. Antalya'dan bu e, haber ama herkeste her ilde Kaçak dana mı yoksa normal bildiğin danayı var. kesmek için mi? Kaçak kaçan danaları canım. Kaçan danaları etkisiz hale getirmek için. Ka Kaçan danaları ekonomiye kazandırmak için yapılan bir sistem bu. Yaştık altı danaları. Kaçan dana büyük olur. Ya bence öyle bence bir... Bence herkes yani esprisini 24... yaptı reklamına girelim. Esas Bilmiyorum. yüzen domuzları gördünüz mü? Okudum ben onu. Bir onun İstanbul'da da şey olduğunu düşündüm ya. Ne? Böyle İstanbul'da boğazı... Metafor yüz... falan filan. Yok yok fotoğraflarını gördüm ben. Boğazı yüzerek geçen domuzlar. E, görüldü ne Nasi? zaman? Geçen hafta Cuma günü galiba. Şaka yapıyorsun. Evet, Nereden evet. çıktılar peki onlar? Onlar şey deniyor bu 3. köprü için e, ormandan... şu 35 ağaç kesildi ya. Hı hı. Oradaki doğal e, hayatlarını kaybeden. Nereye gittiler peki? Domuzcuklar. Karşı tarafa. Karşı, karşı tarafa yani. geçtiler işte. Karşı taraftaki herhalde müsait bir yere çıktılar. Yeşil şu şu, şu Yeşil. Sahilde herhalde. kenardan kenardan çıkabileceğin bir yer yok ki. Sahilde değil karşıya geçmişler zaten işte. Hayır diyor ki oradan çık işte. çıkabilecekleri bir yer. Çıkış, yer. Yok. Çıktığın yer sahil ya. Ha canım bulmuşlardır bir ormanlık Bulun şey bulmuşlardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vardır onun <gülüyor> bir gaydesi diyor Oktay ya işte. <gülüyor> bulmuşlardır ya. Ben bulamamışlardır S diye düşündüm ondan sonra. Sen yani domuzun yüzdüğüne şaşırmıyorsun da çık çık çıkacı bileceğine mi şaşırıyorsun? Yani domuz... Herhalde yüzmesine şaşıran var mı? Şey? <gülüyor> yüzer abi domuz çok iyi yüzer. Dalar abi, bile ya. Domuz en iyi yüzen Sürü olarak gibi. yüzmek ne demek ya domuz domuz Canım sürüyor abi sürü Ama bak mesela onlar sahile çıktıklarında... Hiç eşi üstsüz adam orası da değil çünkü kıskanmıyor. Tabiatta eşini kıskanmayan tek hayvan domuzmuştu. Neden? Nasıl anlaşıldı o, bunu da bilmiyoruz. Tüm tabiatını araştırmak. Zar, zarf atmışlar falan ha, filan hiç aralı olmuyor. Hayır canım nasıl anlaşıldı o sondan gelerek anlaşıldı. Ee, mesela Almanya'da eşlerini kıskanmazlar. Ne neden neden Almanya'da? Domuz eti. Domuz eti, domuz eti yenir o zaman domuz da eşini kıskanmaz. Bitti gitti. Bunu bunun aksini ispatlayacak olanlarsa sen bir sosyoloji uzmanısın benim gözümde bir şeysin Bence yani de. Sen antropoloji uzmanı antropoloji sosyoloji Çok bir şey işte... zooloji zooloji benim amacım uzman olmak falan değil ama yani gözlemlerimi <gülüyor> aktarıyorum sadece gerçeği söylemek için adam burada evet. sonuçta. Modern sabahlar. Modern sabahlar. En yeni mi wrong radyonun lider sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Aman son saniyelere kalmasın. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyoruz. Sevdiklerinizle beraber güzel günler geçirmenizi diliyoruz ve son dakikalarda son haberlerle karşınızda bulunuyoruz. Buyursunlar. Bizi de o zaman iyi dileklerimizi iletelim. Sanki biz hiç bayram şey, tebrik mesajı yapmamışız gibi algılanacak olurdu. yani sonuçta hepimiz adına. Hepimiz adına Ege Kayaca'nın iyi dilekleri. Hepinize umarız ki ulaşmıştır. Güzel bir bayram. Bugün çalışanlar moralini bozmasın. Hiç bozmasınlar. Ben böyle şeyde Çetin emeşte, tek başına servis bekleyen bir iki kişi gördüm. Ne kadar üzgüncüler. Kim bulkuldu, değil mi? Hanımefendi dedim ben de işe gidiyorum ağlamayın lütfen. Ben de işe gidiyorum ağlamayın lütfen. Yani biz Arife eşekleri özel programını bugün yaparken nasıl başladık ama aktı geçti bitti, Ak, bitti gitti geçti yani alacağım. yarın bakacaksınız bugün hiç diyeceksiniz. Üzülmeyin bayram geçmiş. tatili de öyle geçer gider. Yine eşek gibi çalışırız yani, günler gelir. Bugün bugüne özel çalışanlara şöyle bir şey olabilir. Yani yarın da çalışabilirdiniz. Tabi doğru. Böyle düşünmek Yarın lazım. da çalışabilirsiniz. Yarın çalışmıyorsunuz. Yarın çalışanlar için Söyleyeceğimiz bir, bir şey. şey. İyi bayramlar diyoruz <gülüyor> onlara onlara. Iyi çalışmalar diliyoruz. İşlerinde kolay, <gülüyor> kolay gelsin <gülüyor> diyoruz. Ee, bir sonraki bayram inşallah ev sizin bayramınız güzel olacak. Güzel güzel geçirirsiniz. Sizin için bayram olur diyoruz. O zaman sevgili niceler şöyle yapalım. Biz bayramdan sonra ne zaman buluşalım derseniz bayramdan sonra buluşalım. Bayramdan sonraki ilk pazartesi bayramdan sonraki yani hafta bayramı... bugün mü? Şu bayramı bir çıkaralım da ondan sonra Kazası, bir duruşalım. Kazası belası güzel, valla, güzel. Valla, hakikaten. Esprimizi şakamızı yaparız. Hatçakla, Chocolate, You Sexy Thing ve La Şarkımız. Hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar